Batının Hristiyanlıktan giderek uzaklaşmasında, Hazreti İsa'nın öğretisini daha ilk yüzyılında ve bütünüyle çarpıtıp bulandıran Aziz Paul'un, hayatı küçümseyip aşağılayan sahte öğretisine karşı gizli bir başkaldırma tavrı görüyordum. O halde Batı toplumu nasıl hala bir Hristiyan toplumu olduğunu söyleyebilirdi. Ve somut bir inanç hareketi ortaya koymadan, içine gömüldüğü bu moral kargaşadan kendisini nasıl kurtarabilirdi? Karışıklıklar, sarsıntılar içinde altüst olmuş bir dünya. Bizim batı dünyamız bu. Nereye varacağı bilinmeyen bir kana susamışlık, yıkım ve şiddet. Gümürleyip giden yığınla toplumsal gelenek. Amansız ideolojik kapışmalar. Yeni türeyen hayat tarzları için birkaç nesli birden tükenişe sürükleyen acımasız savaş. Bizim çağımızın hakim çizgileri bunlar. Bir dünya savaşının dumanları, yıkıntıları içinde kopan sayısız küçük savaş, bilinen en korkunç ekonomik felaketlerin içinden yükselen sürüyle devrim ve karşı devrim ve bu tüyler ürpertici tablonun arka planında kendini açığa vuran katı gerçek, maddi teknolojik ilerleme idealine bel bağlamış, makinelerin çelik kaslarıyla bukaalanmış batının manevi alandaki boşluğu fark edip ruhani değerlere yönelmedikçe, içinde bulunduğu kaostan asla kurtulamayacağı gerçeği. Benim daha gençlik çağlarımda aradığım, insan sadece ekmekle yaşamaz yolundaki sezgisel anlayışım, giderek kendine şu yaygın ilerleme düşünün, aslında mutlak değerlere karşı beslenen eski inancın zayıf, cansız bir gölgesinden başka bir şey olmadığı şeklinde entelektüel bir açıklama bulmakta da gecikmemişti. Bu ilerleme düşü, mutlak değerlere inanma gücünün, yürek zenginliğini kaybetmiş insanların, kendilerini insanın bugünkü çıkmazından ancak tekamülcü bir hamleyle sıyrılabileceği kuruntusuyla avutan insanların kafasından çıkmış sahte bir dinden başka bir şey değildi. Böyle aldatıcı bir dinden kaynaklanan yeni ekonomik sistemler, batı toplumunun içinde bulunduğu sefalete ancak geçici çareler getirebilir, uyuşturucu ilaçlar sağlayabilirlerdi. Bu sistemlerin yapabileceği en büyük tedavi, hastalığın sebebini değil, belirtilerini ortadan kaldırmak olabilirdi. Frankfurter Zeitung'un editörlük ekibinde çalışırken, sık sık Berlin'e gitmek, eski arkadaşlarımla görüşmek fırsatını buldum. Sonradan karım olacak kadınla da, işte bu gidişlerimden birinde tanışmıştım. Romanisches Cafedeki arkadaş topluluğu arasında, Elsa ile tanıştığım zaman, Daha ilk andan itibaren sadece görünüşündeki incelik ve yalın güzellik değil, ciddi bakışlarla parıldayan koyu mavi gözleri, konuşunca ince bir mizah ve şefkatle kıvrılan zarif dudakları, ince, uzun, aydınlık bir yüzü vardı. Fakat daha çok insanlara ve olaylara yaklaşımındaki derin, sezgisel niteliklerle yüklü bir kendini verişin, samimi bir coşkunun izini taşıması etkilemişti beni. Ressandı. Yaptıkları pek öyle üstün yapıtlar olmayabilirdi. Fakat daha çok insanlara ve olaylara yaklaşımındaki derin, sezgisel niteliklerle yüklü bir kendini verişin, samimi bir coşkunun izini taşıyordu. Benden on beş yaş kadar büyük olmasına rağmen, otuzlu yıllarının sonuna yaklaşıyordu, düzgün yüzü, ince, hareketli bedeni ona olduğundan daha genç bir görünüş veriyordu. Saf, nordik tipin, belki rastladığım en güzel örneğiydi bu tipin açık ve keskin dış hatlarını taşıyor. Fakat kabalık ve vurdumduymazlık gibi çok kere bu tiple birlikte görülen niteliklerden tamamen uzak bulunuyordu. İngiliz Yomerisi'nin Kuzey Almanya'daki muadilleri olarak nitelendirilebilecek o köklü Holstein ailelerinin birinden geliyordu. Fakat davranışlarındaki rahatlık, görünekleri aşan serbest tavırlılık ve yeomanlardaki sıkı düzenliliği onun kişiliğinde Nordik tipte rastlanmayan türden bir sıcakla bir coşkunluğa dönüşmüştü. Duldu ve kendisini bütün varlığıyla adadığı altı yaşında bir oğlu vardı. Etkilenme daha başından beri karşılıklı olmuşa benziyordu. Çünkü o ilk karşılaşmadan sonra artık sık sık görüşmeye başladık. Arap dünyasıyla ilgili izlenimlerimi onlarla dokdolu olduğum için şüphesiz Elsa'ya da aktardım. Öteki arkadaşlarımın tersine Elsa, bu izlenimlerin bende uyandırdığı güçlü ama henüz ham duygu ve düşüncelere karşı olağanüstü bir kavrayış ve sempati gösterdi. Öyle ki, Orta Doğu'da yaptığım gezilere ilişkin kitabıma bir çeşit ön söz yazarken, yazıda düpedüz ona hitap ediyormuşum gibi hissettim kendimi. Bir Avrupalı, daha önce görmediği bir Avrupa ülkesinde seyahat ettiği zaman, belki biraz genişlemiş olsa da, yine kendi çevresinde, aşina olduğu görüntüler arasında dolaştığını hisseder. Ve gördüğü şeylerle alıştığı şeyler arasındaki farkı, karşılaştığı değişiklikleri kolayca fark edebilir. Çünkü ister Alman olalım, ister İngiliz, ister Fransa'da dolaşalım, ister Macaristan'da, Avrupalılık ruhu bizi birleştirmekte, önümüze aşina olduğumuz belli ni rengi noktaları koymaktadır ortak çizgilerle belirlenmiş. Böyle bir yörünge içinde yaşadığımız için birbirimizi kolayca anlayabiliyor ve bu ortak çizgiler sayesinde adeta aynı dili konuşuyormuşçasına birbirimizle anlaşabiliyoruz. Bu olguya kültür birliği diyoruz. Böyle bir birliğin varlığı şüphesiz bizim için bir nimettir, bir kolaylıktır. Fakat alışkanlıklardan, aşinalıklardan doğan her kolaylık gibi bu kolaylıkta da Bazen bir dezavantaj olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü bu ortak çizgiler, bu üniversal hava içinde kendimizi bazen pamuk yığınları içindeymişçesine sarılıp sarmalanmış bir çeşit basiret tembelliği içinde uyuşmuş buluyor. Bu ortak rahatlık verici havanın bize ilk çağlarımızın, kavranılmaz gerçeklerin peşine düşülen o yaratıcı çağların bıçak sırtı uçurumlarda gezinen adımlarını unutturduğunu hissediyoruz. O ilk arayış çağlarında sözü geçen gerçekler, ulaşılmaz imkanlar olarak nitelendiriliyordu belki. Ve onların peşine düşen insanlar, ister kaşif olsun, ister maceracı ya da sanatkar, aslında daima sadece kendi varoluş problemlerinin en gizli kaynağını, en derin titreşimlerini arıyorlardı. Biz sonradan gelenler de kendi varoluşumuzun, hayatımızın anlamını arıyoruz belki. Ama o bize kendiliğinden teslim olmadan ele geçirmek istiyoruz onu. Ve böyle bir çabanın altında yatan günahtan kaygılanıyoruz gizli gizli. Birçok Avrupalı bugün aynı şeyi hissetmeye başlamıştır. Tehlikeli olandan kaçmanın korkunç tehlikesini. Bu kitapta ben bir Avrupalının gözünde taşıdığı farklılıklar pek öyle kolayca aşılamayacak bir bölgede yapılmış bir geziden edinilen izlenimleri aktarıyorum. Evet, farklılık... Bir bakıma tehlike demektir. Ve şimdi, içinde alışılmadık, şaşırtıcı pek az şeyin bulunduğu, son derece bildik bir çevrenin güven dolu havasını terk edip, başka dünyanın bütünüyle yabancı atmosferine giriyoruz. Kendimizi aldatmayalım. Bu, başka dünyada çıkan renkli görüntüler içinden birini ya da birkaçını tanıyabiliriz belki. Fakat hiçbir zaman, bir batı ülkesinde olduğu gibi, tablonun bütününü bilinç düzeyinde topyekun kavrayamayız. Bu, başka dünyanın insanlarını bizden ayıran şey, bir mekan farklılığından, aradaki coğrafi uzaklıktan çok daha fazla bir şeydir. Onlarla nasıl iletişim kurulur? Onların dilleriyle konuşmak yeter mi? Onların hayatına, duygu ve düşünce tarzlarına nüfuz etmek için insanın bütünüyle onların hayatına karışması, onlarla birlikte yaşamaya başlaması düşünülebilir mi? Bu mümkün müdür? Ve her şeyden önce böyle bir şey arzu edilmeye değer mi? Diyelim ki evet. Ama o zamanda bizim o tanıdık, bildik düşünce tarzımızı ne belirsiz yöntemlerle değiştirmiş ve böylece de kötü bir pazarlık yapmış olmaz mıyız? Fakat Gerçekten bu dünyanın tamamen dışında mıyız? Bana pek öyle gelmiyor. Bizim kendimizi başka dünyaların büsbütün dışında görmemiz, daha çok batı düşünce tarzına özgü bir görme bozukluğunun ürünü. Bize yabancı olanın, yaratıcı değerini küçültmeye alışkınız. Onu kendi kültürümüze, kendi entelektüel dizgelerimize mal etmek için, kendi kavramlarımızın tezgahına yatırır, keser, biçer, tanınmayacak hale sokarız. Bana öyle geliyor ki, bu bunalım çağında artık bu tür fetihçi girişimlere, şövalyece işgüzarlıklara yer yoktur. Artık birçoklarımız, kültürel uzaklıkların entelektüel zorbalıktan başka yollarla aşılabileceğini, aşılması gerektiğini, bunun da kendi kavramsal modellerimizden, kendi duygusal saplantılarımızdan feragat etmekle olabileceğini anlamaya başlamıştır. Çünkü bu yabancı dünya, Kendi evimizde tanıdığımız her şeyden temelden farklı bir yapı gösterir. Görüntü ve ses olarak apayrı bir izlenim içine sokar sizi. Eğer kendinizi yeteri kadar duyarlı olmaya hazırlamışsanız, umulmadık bir an, çok çok önceleri aşina olduğunuz an, nicedir unuttuğunuz bir şeylerin hatırasıyla yoklar sizi. Kendi hayatınızın kavranmaz gerçekleridir bunlar. Ve bu hatıralar soluğu, Sizin kendi dünyanızla ötekinin, yabancı olanın arasındaki uçurumu aşıp da size ulaştığı zaman, bütün bu dolaşıp durmaların, bütün arayışların anlamının işte burada, sadece burada, yani çevrenizdeki dünyanın yabancılığını fark etmiş ve böylece kendi kişisel, unutulmuş gerçeğinize yeniden uyanmış olmanızda gizli olup olmadığını sorarsanız kendinize. Elsa, benim karanlıkta el yordamıyla yürüyen biri gibi, Bu tökezleyen sözcüklerle yarım yamalak aktarmaya çalıştığım şeyi sezgisel olarak anlıyordu. Bunun için kuvvetle inanıyordum ki benim neyin peşinde olduğumu da ancak O, sadece O anlayabilir ve arayışıma da ancak O yardımcı olabilirdi.